Allahumma الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا Geçen hafta İka'a oturuşuyla alakalı hadisleri almıştık. Bu bapta, yani Allah Resulü'nün teşehidinde nasıl oturduğuyla alakalı bu bapta bir tane hadis kaldı. O hadisin metnini okuyacağız. O metne dair yani çok fazla yapacak bir talepimiz yok. Çünkü İka'a oturuşu sünnet midir, değil midir, keyfiyeti nedir bu İka'a oturuşu, denen oturuşu uzun uzadı. Geçen hafta zaten dersimizde bahsetmiştik. Bu hadisi bitirip diğer bapta bu hafta şerhimize Allah سبحانه ve Teala nasip ederse devam edeceğiz inşallah Utare. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhın oğlu Abdullah şöyle haber vermiştir. Babam Abdullah namazda bağdaş kurup oturuyordu. Ben de aynı şekilde oturdum. O zaman ben çocuktum. Babam beni böyle oturmaktan menetti ve namazda sünnet olan oturuş şekli sağ ayağı dikip sol ayağının üzerine oturmaktır. Ben de sen de aynı şekilde oturuyorsun. deyince o da şöyle dedi. Ayaklarım rahatsız olup beni taşımıyor. <gülüyor> Zaten geçen hafta getirdiğimiz bu bölümle alakalı olarak hadislerin hepsi Ömer <gülüyor> radıyallahu anhu ve çocuklarıyla alakalıydı. Onlardan gelen nakillerdi. Bu, bu son bu hafta getirdiği hadis de gene Abdullah ibn Ömer'in evladı ile yaşadığı bir diyalog. Burada da söz konusu. Bağdaş kurarak oturmak diye tercüme edilmiş. Yani bazen zaruret halleri vardır. Hastalık. İşte ayağından ameliyat olur, bir insan ayağını kapatamaz, ayağını uzatması gerekir. İşte bağdaş kurması gerekir, farklı şekilde oturması gerekir. Bunun bir ölçüsü, bunun bir sınırı olmayabilir. Hastalık, zaruret ayrı şeyler. Allah subhanahu wa ta'ala bizi gücümüzün üzerinde yük yüklememiştir. Ama tabii burada e, sahabe peygamberin talebesi olduğu için insanlar onlardan bir şey gördükleri zaman ne telakki ediyorlardı algılıyordular. Bu sünnettir algılıyordular. Çünkü... Özellikle mesela burada bahsedilen Abdullah İbni Ömer gibi büyük bir sahabe ise ki kendisi mesela sünnete bağlılığıyla bilinen bir sahabe. Boş bir çölde dahi yuvarlak çizip devam eden bir sahabe. Yani niye böyle bir hareket yaptığı sorulduğunda Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüya peygamber burada taş yol vardı. Buradan böyle dönmüştü. Şimdi o yok ama Resulullah döndüğü için ben dönüyorum şeklinde Abdullah İbni Ömer ne yapmıştır? Sünnete tabiliğini ortaya koymuştur. Tabii İbn-i soruyorlar. Şimdi burada önemli bir nokta çıkar. Yani böyle şeyler yapmak sünnet midir, ibadet midir? Mesela o dönemde peygamber salık sarardı, takke de takardı, işte cübbe de giyerdi. O zaman Mekkeli müşrikler de bunları giyiyordular. Bu ondan ortak kıyafetlerdi. Siyer bilgilerinde Arapların o dönemki yaşantısını anlatan kitaplarda bu bilgiler mevcuttur. İnsan mesela bu bu tarz şeyleri o dönemde var olan yemek, içmek, giymek, bazı şeyleri yapmak gibi adetleri eğer yaparsalar ibadet olur mu? İbn-i Tevmi diyor ki eğer insan peygambere tabi olmak kastıyla yaparsa bu ibadettir diyor. Peygambere olan sevgisinden, bağlılığından yaparsa ibadettir. Ama başlı başına, mustakil, mücerret olarak bunları yapmak ibadettir demek doğru olmaz. Çünkü o gün kafirler de buna benzer fiiller Yapıyorlardı veya benzer elbiseler, kılık kıyafetler giyiyorlardı diyor. Hatta Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhunun bu yaptığı şey sorulduğu zaman, bu yaptığı şey dediğim, o çöldeki yaptığı hareket. O zaman onu yorumlarken diyor hatta hani bu hatadır diyor yani Abdullah İbni Ömer'in yaptığı bu sünnete bağlılık değildir diyor. Yani kastedilen sünnete bağlılık bu değildir diye. E, i̇çtihat etmiştir, hata etmiştir diye bir yorumda dahi bulunuyor. Özet olarak Abdullah bin Ömer sünnete bağlı bir sahabe olduğu için o namaz kılarken oturduğunda, bağdaş oturuşuyla oturduğu için insanlar ne zannettiler? İnsanlar bunu sünnet zannettiler. O da bu yüzden ne yaptı? Uyarıda bulundu. E, bu benim rahatsızlığım sebebiyledir. Bu benim Allah Resulü'nden gördüğüm şey değildir diye beyanda bulundu. Evet. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayete göre şöyle demiştir. Namazda başını imamdan önce kaldırıp indiren kimsenin alnındaki saçı şeytanın elindedir. Rükû ve secdede imama uymayıp unutarak imamdan önce başını kaldırıp indiren kimse hakkında malik der ki, bu konuda sünnet olan rükû ve secdeye geri dönmesidir. Bu durumda imamı beklemez. Bu yapılan bir hatadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam kendisine uyulması için imam kılınmıştır. İmamın hareketlerinde, hareketlerinden ayrılık etmeyin. Ebu Hureyre der ki, başını imamdan önce kaldırıp indiren kimsenin alındaki saçı şeytanın elindedir. Şimdi bu da yeni bir bab, yeni bir bölüm. Namazın ahkamıyla alakalı olarak imam Malin getirdiği. Kafasını imamdan önce kaldırana ne yapılır? Babı diye bir başlık açmış. Burada ilk olarak hadisin senedindeki ravileri irdelemekle başlayacağız. O da Muhammed İbni Amr İbni Alkame'dir. Yani Alkame diye bu şekilde daha çok kitaplarda sözlerini ve rivayetlerini görürsünüz. Kendisi Muhammed İbni Amr İbni Alkame'dir. İbni Vakkas El-Leyfi'dir. Kendisinin künyesi Ebu Abdullah'tır. Muhaddislerin yanında meşhur olan. Ve kendisi Medine ehlinin sakinlerindendir. Şimdi Medine ehli olmanın ne özelliği vardır? Hadisin merkezidir Medine. Çünkü Allah Resulü Medine'de yaşamıştır. Vesselam Onun güzide, sabesi de nerede yaşadılar? Medine'de. Ve kendisi 144. yüzyıla olarak senede vefat etmiş. E, kendisi Karabilerden biridir. Malik kendisinden çokça rivayet yapmıştır. Hatta Süfyan ibn Oyayne gibi, Süfyan es Sevri gibi. İki Süfyan derler onlara. Süfyan ibn Oyayne ve Süfyan es Sevri. İlk dönem muhattislerin emirleri, ilk dönem muhattislerin önde gelen imamlarıdır onlar. Onlar da beraberinde bir grup muhattisle beraber bu zattan Muhammed bin Amr İbni Alkame'den yapmışlar birçok hadis rivayet etmişlerdir. Yahya bin Ma Ma'in biliyorsunuz kimdir? İmam Ahmet Bin Hanbel'in akranlarındandır. Yalnız Hanbel'i değildir çoklarının zannettiği gibi. Kendisi Şafii fıkhını takip etmiştir. Yahya ibn Ma'in Diyor ki Muhammed ibn Amr ibn Alkame Ala min Suheyl ibn Ebi Salih Suheyl ibn Ebi Salih de Muhaddislerin Hadisi rivayet eden ilk dönem e, Muhaddislerin önde gelen isimlerinde Diyor ki Alkame ondan daha iyi, iyi bilir Hadisi Ki böyle büyük bir zattan iyi bilmesi Kendisinde hadistene kadar iyi olduğunu gösterir Yahya Kattan da diyor ki Gene başka bir muhaddis o dönemde Muhammed ibn Amr Ehabbu ileyye min ibn Hurmale, ibn Hurmale är başka bir annan meşhurlardan. Ondan bana diyor, daha sevimlidir. Onun hadisi daha kuvvetlidir benim için. Ve aynı şekilde säger att han säger att han säger att han säger att han säger att han säger att han säger att han säger att han säger Burada bir tan getirmiş, eleştiri getirmiş. Muhammed İbn Amr İbn Alkame'nin hadisini diyor. Muhaddisler başkaları aynı hadise şartlık edene kadar yazmazdı diyor. İbn Abdülber sonra kendi taliklarını yapmış. Bu şahsın zatıyla alakalı. Diyor ki Muhammed İbn Am sıkatun muhaddisun. O güvenilir bir hadisçidir. ondan birçok güvenilir imam hadis nakletmiştir ve onun için sıka demişlerdir. Ve onun hadisleri diyor, hiçbir naklettiği hadis, başka muhaddislerin naklettiği hadislerle çelişmemiştir. Dolayısıyla diyor, hadisinin kuvvetliliği, hadisin sahihliği ortaya çıkmaktadır. Tabi e, burada hadisin manasına bakacak olursak ne var kardeşler? Özellikle şeytanın birçok kere, birçok kardeşimizi aldattığı gibi acele ederek, acelecilik yaparak cemaatle namaz kılıyorken imamdan önce, Başımızı secdeden kaldırmak veya e, secdeye ondan daha önce gitmek. Tabi burada ibret sadece hadiste şey anlatılmış. Secdeden kalkarken kim kafasını imamdan önce kaldırırsa e, onun başı, eşek başına, şey, şeytanın nasiyesi şeytan elindedir diyor bu getirdiği rivayette. Nasiye perçem demektir. Türkçe'de bizim perçem dediğimiz şeydir Arapça'da. O da şu saçın ön kısmıdır. Yani diyor onun saçın ön kısmı perçemi şeytanın elindedir. Başka bir rivayet var burada. İbn Abdülber Buhari'nin lafzını getirmiş. Ebu Hureyre'den gene geliyor hadis. Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Emen yahşallazi yarfa ra'sehu qabla al-imam an yuha an yuha villallahu ra'sehu ra's himar. O başını diyor imamdan önce secdeden kaldıran hiç Allah'tan korkmaz mı ki Allah onun başını eşek başına çevirsin erken kaldırdığı için diye. Ya birçok şey yapan, tehdit edici Hadis vardır. Dediğimiz gibi Muhammed ibni Amr ibni Alkame zayıf bile olmuş olsa Yahya ibni May'nin getirdiği bazı eleştirilerde olduğu gibi onun bu naklettiği hadisle eşdeğer manada birçok sahih hadis vardır. Bu naklettiğimiz hadis Bukhari'nin sahinde ter, e, rivayet ettiği ve merfu derecesindeki sahih senetli bir hadistir. O yüzden hadis kuvvetlenmiştir ister istemez. Hiçbir zayıflık kalmamıştır hadis hakkında. İbn-i diyor ki bu hadisin manası hakkında hiçbir fakihler hiçbir fakih ihtilaf etmemiştir. Zahir ehlinin yanında da diyor asıl üzere bırakılır. O da nedir? Ee, bu Bir sonraki abinin okuduğu kısımda bir sonraki hadiste İmam Mali'nin bahsettiği hadis var. İnnemel imam li etemmubih. İmam kendisine tabi olunmak için hadisinin genel aslı içerisindedir. O ne olması gerekir? İnsanın imama Tabi olması gerekir. Peki şeriat neden bu kadar? Mesela bu konuda eşek başına çevirir Allah. Eşek başına çevirsin. şeytan elindedir. Böyle dikkat ediyorsanız ağır tehditler var. Sebebi ne? Yani bu bir şeye işaret. O şu. E, İslam her zaman düzeni ve tertibi emretmiş. O düzeni ve tertibi bozanlara ağır tehditler savunmuştur. Yani hangi işte olursa olsun. Düzeni ve tertibi bozan... ...şeylere İslam ağır tehditlerde, vaatlerde bulunmuştur. Allah nizamdan yanadır. Namazda şimdi bir nizam var. İmam secdeye gidiyor. Arkasından toplu bir şekilde cemaat secdeye gidiyor. İmam secdeden kalkıyor. Arkasından cemaat toplu bir şekilde secdeden kalkıyor. Yani baktığınız zaman, şöyle bir kıyasladığın zaman... ...cemaatle namazla tek başına kılınan namazı... ...tek başına kıldığın namazla daha hışğulu olabilirsin... ...daha uzun kılabilirsin... Ağlayabilirsin, gözyaşı dökebilirsin, Allah'a yalvarabilirsin. Ama dikkat ederseniz naslar ne yapmıştır? Cemaatle kılınan namazı, Münferit kılınan namazdan 25 kat, 27 kat diğer rivayette üstün saymıştır. Neden? İslam nizamı istiyor. Yani insanların hayatındaki nizamı, düzeni, tertibi istiyor. Dolayısıyla namaz kılarken imamdan önce kalkmak veya imamdan önce yatmak Yani hareketleri imamdan önce yapmak ve bu konuda aceleci olmak şeytandandır. Kim de bunu yaparsa Allah'ın başını Allah göstermesin eşek başına çevirebilir. Tam müteşabih manalar. Yani bu eşek başına çevirmesinden kasıt nedir? Nasıl olur? Dünyada, ahirette böyle bir cezasında kastedilmişti. Allah bu konuda en doğrusunu bilendir kardeşler. Bu bu bapta getirilen. İlk hadistir ve i̇bn Abdilber buna bu az önce Bukhari'de yaptığım rivayeti ekstradan getirerek şerhte bulunmuş. Daha çok şerhi uzattığımız yer, şerhin uzatıldığı yer İmam Malik'ten nakletmiştir. Kale Malik muvatta biliyorsunuz muvatta fıkıh kitabı olduğu için İmam Malik hadisleri fıkıh baplarına göre koymuş. Ardından kendi fıkhını da ortaya koymuş. Kale Malik, İmam Malik dedi ki Es-sünnetu fil-lezi yarfağul asra ve kabile liman fil-ruku ev-sücud secdede veya rükuda imamdan önce başını kaldıran hakkındaki sünnet an yahurur rak'an usacina ve la yakif yentazirul imam yani bu adamın imam hareket edene kadar beklemesi onun üzerine nedir gerekliliktir bu Allah Resulünün sünnetidir ve zalike enne kal çünkü peygamber dedi ki diyor innemaci oylel imamul yetammu bih kendisine ne olması içindir tabi olunması içindir fele tahtalif tahtalifu aleyh Ne yapmayın imama muhalefette bulunmayın. Vakala Buhari, Ebû Hureyre'nin sonra hadisini getiriyor. Ebû Hureyre dedi ki diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Ellezî yafrâsuhu ve yakhfidehu kabla'l-imâm başını imamdan önce kaldıran ve indiren. Burada lafızda ikisini de zikrediyor. Burada anlaşılıyor ki ibret sadece secdeden kalkmak değil. Yani namazın bütün hareketlerinde imamdan önce hareket etmeyi kınayan genel bir mana taşıyor. Fe inne nanasiyeti bi'ediş şeytan, onun perçemi kimin elindedir? Şeytanın elindedir hadisini getiriyor. İbn Abdilber, yani bu hadisi yorumlarken kardeşler şu sözleri sarf etmiş. Diyor ki bu apaçık bir tehdittir, apaçık bir uyarıdır insanlara. Ta ki insanın böyle fiiller yapması namazda mekruhtur, manası budur diyor. Eğer insan namazında bu tarz hareketler yaparsa diyor, racih olan görüş amelin fasit olmayışıdır. Racih olan görüş amelin makbul olmakla beraber kişinin kötü bir iş yapmış olduğundur. Yani burada şu soru çıkar, madem adam rukuya giderken ve rukudan kalkarken, imamdan önce veya secdeye giderken, secdeden kalkarken, imamdan önce hareket ederse, onun komutunu, talimatını beklemeden hareket ederse, başı eşek başına dönüyorsa... Perçemi şeytan elindeyse o zaman namaz batıl mıdır? Alimler demişler ki bu tehdittir, bu sakındırmadır. Manası namazın iptalli veya batıllığı değildir. Dolayısıyla kötü bir iş yapmıştır. Sünnete muhalefet etmiştir. Ecir'den ne kalmıştır kardeşler? Ecir'den mahrum kalmıştır. Ecir'in büyük bir kısmını kaybetmiştir. Yine burada Ebru Zanat kanalıyla Ağraç'tan o da Ebu Hureyre radıyallahu anhü'dan başka bir hadisi daha nakletmiş. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kar... İnnema ju'u ila'l-imam li-yatamm bihi fala tahtelifu fihi. Ve azun ce malin getirdiği hadis tam metniyle burada İbn Abdilber uzun metniyle beraber getirmiş. <gülüyor> imam kendisine tabi olunmak içindir. Sakın ona muhalefet etmeyin. Fe kabbara fekberu. Tekbir aldığı zaman tekbir alın. Ve iza raka fa erku. Ruku ettiği zaman da siz de ruku edin. Ve iza qale semi Allahu limen hamide öyle söylediği zaman fekulallahu rabbena ve lekel hamd. وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا اجمعين. Burası önemli. İmam oturarak namaz kıldığında siz de hepiniz oturarak namaz kılın. Zaten bu Nebi sallallahu başına bir gün gelmişti. Allah Resulü oturarak namaz kıldığında arkasındaki bütün sahabeler ne yapmıştılar? Oturarak namaz kılmışlardı. Yani imam oturarak kılıyorsa cemaate düşen de oturarak kılmaktır. O yüzden cemaat içerisinde iki kardeşimiz varsa bu kardeşlerden bir tanesi sakatlığı sebebiyle oturarak namaz kılmak zorundaysa, başka bir kardeşimiz gene namazı kıldırma imamlığa ehliyetliyse, o ayakta kıldırabilecek olan imamlığa geçer ki ta ki cemaatteki diğer e, sıhhatli olanlar ne yapsınlar? E, namazı ayakta kılabilsinler. Ama Allah Resulü olduğu yerde başkası namaz kıldıramayacağı için aleyhissalatü vesselam ve hastalık da var olduğu için oturarak namaz kıldı ve sahabe de arkasında ne yaptı? oturarak namaz kıldılar sıhhatli olmalarına olmadan. Bu neyi gösteriyor? Namazda kesinlikle ve kesinlikle imama ittiba eddiler. Yani imama muhalefet edilmez. Gene diyor burada delil vardır ki diyor. Şu önemli bir nokta. Şimdi İbn Abdilber bir ihtilaf var. O ihtilafta kendi tercih ettiği mezhebi delillendirmek için bunu getiriyor. O da ne ihtilafı özellikle çoğunuzun sorduğu. Şimdi kardeşim bir iki rekat nafile kılıyor. Akşam namazının sünnetini Ben de odaya girdim, dedim ki kardeş ne yapıyor? Dediler sünnet kılıyor. Ben de akşam namazının farzını kılmamışım. Giriyorum tekbir alıyorum, kardeşin yanına duruyorum namaz kılmaya ve o başlıyor sesli okumaya. Bu caiz midir diye çoğu soruyor. Niye? O adam nafile kılıyor, ben farz kılacağım. Yani imamın cemaatle niyeti farklı olduğunda, imamın namazıyla cemaatin namazı birbirinden farklı olduğunda o zaman caiz midir değil midir? İbn Abdülber burada hadisi getiriyor. Bu hadis neydi? İnnemel imamücüle biyetemmü bi. İmam kendisine tabi olunmak için kılınmıştır. Genel manası bu. Öyleyse diyor, cemaatin arkada niyetiyle önde namaz kılan imamın niyeti farklı olamaz. Dolayısıyla farz kılıyorsa ancak biz de onu kılabiliriz. Nafile kılıyorsa biz kılamayız diyor. Yani bu grup ulema bunu söylemişler. Mesela bu kimin mezhebi? Ebu Hanife'nin, sufyan es Sevri'nin, Medine'den ve Kufe'den tabi'nin bir grup, Cumhur Fakih'inin söylediği söz. Onlar demişler ki, İmam kendisine tabi olunmak içindir. Ve niyet de namazın şartlarındandır, rukunlarındandır. İmama o zaman tabi olunması gereken bir yer varsa neresidir demişler? Niyettir demişler. <gülüyor> Tabii bir diğer grup da herkesin malum bildiği bir hadis var. Muaz Hadisi, Meşhur Muaz hadisi. O Muaz hadisini getirerekten onlar da söylemişler ki Muaz demişler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de namaz kıldıktan sonra kavmine giderdi namaz kıldırırdı yatsı namazına. Ve yatsı namazını uzun tuttuğundan dolayı ki bu hadis bütün yollarıyla sahihtir kimse taan Ulema katında kabul edilmiştir sahih kaynaklarda geçmektedir. Kimse eleştirmemiştir hadisin senedini ve doğruluğunu. Muaz radiyallahu anhu namazda Bakara suretini uzun tuttuğu zaman Namazda Bakara suresini okuyup namazı uzun tuttuğunda ki biliyorsunuz 65-70 sayfa. Ney? 65-70 sayfa çok uzun. Yatsı namazını ne yapıyor? Yatsı namazını bununla kılıyor. Ve e, ardından e, bir adam namazı çok uzun gördüğü için Muaz'a kızıyor. Gidiyor e, selam verip namazdan çıkıyor. Kendi kısa bir namaz kılıyor. Kısa bir namaz kıldıktan sonra... Muaz'a bu olayı anlatılır ve Muaz diyor o münafıktır ona söyleyin. O öyle söyleyince bu sefer Allah Resulüne gidiyor adam Muaz'ı şikayet ediyor. Diyor ey Allah'ın Resulü Muaz bana ne dedi? Münafık dedi. Tabi sonra Allah Resulü diyor efettanun ya Muaz sen fitneci misin? Yani insanları fitneci dersen, derken sen insanları fitneye düşüren misin ey Muaz? Hani cemaatin içerisinde hasta vardır, işi olan vardır, yaşlı vardır. Dayanamayacak vardır, çocuk vardır. Sen diyor namazı kısa tut. İnsanlara kıldırdığın zaman cemaatin halini gözet. Bu hadiste Muaz kendisi farzı kılmasına rağmen farzı kılan kavmine nafile namaz kıldı Kendi nafile kılarken kavmi de kılıyor? Farz namazı kılıyor. Dolayısıyla hani diğer grupta ne yapmışlar kardeşler? Diğer grupta bu kavli getirmişler. İmam Şafi Evzai Davud Taberi ve Ahmet bin Hanbel'den meşhur olan görüşe göre... Bu şekilde namaz kılmasında bir bahis yoktur demişler. Yani farkı yoktur. Namaza bir zarar vermez şeklinde izahlarda bulunmuşlar kardeşler. Daha başka bir delil daha getirmişler. Gene Ebubekir radıyallahu anhu bu korku namazıyla alakalı getirdiği rivayet var. Biliyorsunuz korku namazı savaştayken kılınan namazdır. Kaç rekattır? 2 rekattır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Önce bir gruba ordunun yarısına iki rekat namaz kıldırıyor. Son ardından diğer geri kalan yarısına iki rekat namaz kıldırıyor. Ve böylelikle 4'e tamamlıyor. Ebu Bekir diyor, "Anladım ki diyor, o ikinci geri kalan nafileydi." diyor. Bu rivayeti de getirmişler ve özet olarak yani imamın niyetiyle cemaatin niyetinin aynı olmasının şart olmadığını söylemişler. O zaman "İnnemel imamu ju'eleli yutammu bi" hadisinden irade edilen mana nedir? Ahmedin ve diğerlerinin dediği gibi bu emirden kastedilen bu tavsiyeden kastedilen şey zahir amellerde zahir fiillerde ne yapmaktır? İmama tabi olmaktır demişler. Allah'ın doğrusunu bilendirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekattı 2 rekatında selam verip namazdan çıktı. Bunun üzerine Zülgedeyn isimli bir kimse ''Ey Allah'ın Resulü, namaz mı kısaldı yoksa unuttun mu?'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Zülyedeyn, Zülyedeyn'in dediği doğru mudur?'' diye e, buyurdu. Asap evet dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp iki rekat daha kıldıktan sonra selam verdi. Sonra tekbir alarak her zamanki secdesi gibi veya daha uzun bir secde yaptı. Başını kaldırıp tekbir alıp tekrar her zamanki gibi veya daha uzunca bir secde daha yaptı ve Secdeden başını kaldırdı. <gülüyor> Bu da şimdi yeni bir bab. Namazın ahkamı ile alakalı olarak o da meyf alu mensele memin rak'atayn sahiya. Yani kim unutarak 4 rekatlık bir namazda 2 rekat kıldıktan sonra selam verirse ne yapar babı? Bu babta tabi bir hadis getirilmiş. Hadiste yeni bir isim var. Ravilerden irdeleyeceğimiz isnatta O da Eyyub Eyüp Sıhtiyani'dir. Eyüp Sıhtiyani. Yani bu şahıs çok meşhurdur. Geçmişin katında kitaplarda çok fazla ismi görülebilir nakillerde. Kendisi Ebi, Ebi Temime Kisan isimli e, ismiyle de anılmıştır kendisi. O Kabil e, kölelerindendir. Yani Kabil denen bölgede yapılan savaştan sonra alınan kölelerden bir tanesidir. Daha sonra elhamdülillah biliyorsunuz o dönemde Birçok köle İslam'la müşerref oldular. Sahabe savaştıktan ve kafirlerin çocuklarını kendilerini köle ettikten sonra onlar İslam'ın güzelliğini gördüler. Müslüman oldular ve İslam'a büyük hizmetleri oldu. Kendisi Basra'da deri satan bir tüccarmış. Eyüp Sık'tı yani. Kendisi Basra çarşısında deri satan bir tüccar. Özellikle Basra ve Kufe fakihleri ticaretle çok fazla iştigal etmişler. Ebu Hanife gibi. Kendisi de biliyorsunuz Ebu Hanife'nin Tumaş ticaretiyle uğraşmıştır. E, e, Eyyub Sıhtiyani hadis ilminde, hadis ehlinin yanında büyük imamlardan bir tanesidir. İstikamet sahibidir diyor İbn Abdilber Ve o dönemin abit alimlerinden hafız ve en seçilmiş, en muhterem, en itibar edilen şahsiyetlerinden bir tanesidir. Hatta İmam Bukhari onun hakkında Ebu Davud'dan, biliyorsunuz Ebu Davud Ahmet bin Hanbel'in talebesidir. Ebu Davud'tan o da şubeden şöyle söylediğini nakletmiş şubenin. Ben diyor şube Eyüp, Yunus ve İbn Avdan daha hayırlısını görmedim diyor yeryüzünde. Ondan bu sözünü nakletmiş Eyüp'ü överken. Gene Hişam İbn Urve diyor ki Irak ehlinden Eyüp Sıktiyaniden daha faziletli birinin geldiğini görmedim diyor. Irak ehlinin büyüklerinden önde gelen insanlarından. Eyüp diyor Hasan el-Basri Eyüp Sıhdiyani Irak gençlerinin efendisidir diyor. Irak gençlerinin efendisidir. Gene Musa İbni Harun diyor ki zamanının diyor en hayırlısı şu dört isimdir diyor. Eyüp Sıhdiyani, İbni Âl Yunus ve et İbrahim et Ve onlardan önceki zamanda bir yani asır önce de onların imamları olan, onların hocaları olanlarda ise Hasan-ül Basri Muhammed İbni Sirin Bekir ve Mutraf'tır diyor. Ondan da onun faziletiyle alakalı bu sözler ne yapılmış? Nakledilmiş. Gene şubeden nakledilen söze göre Eyüp diyor fakihlerin efendisidir. Onu bu şekilde övmüş. Nafia da onun hakkında diyor ki doğu ehli diyor Eyüp'ten daha hayırlısını görmemiştir diyor. İbni Ebu Muleyke de aynı şekilde doğu ehlinin en hayırlısı diyor Eyüp Sıhtiyani'dir. Yani sabaha kadar burada sözler var. Malik'in ve başkalarının doğu ehli ondan daha hayırlısını bulmadı. Kalp ondan başkasından sükunet bulmadı. O öyle fakihti böyle salihti. Yani Allah'ın, Rahman'ın güzel kulları bir insana güzellikle şehadet ediyorsalar, inşallah zannımız odur ki bu da onun Allah katındaki şahitliğidir inşallah. Yani İbn-i onun hakkında çok fazla şey getirmiş. Eyüp, Hicri 132 yılında vefat etmiş. Kendisi Mekke'den Basra'ya dönüyor iken, kendisi Mekke'den Basra'ya dönüyor iken, yolda taun hastalığı sebebiyle vefat etmiştir. Allah onu şehitlerden yazsın inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Ahmet bin Hanbeli Müsteni'de rivayet ettiği hadiste diyor ki, اَتْتَعَنُ وَالتَّعُونُ شَهَادَةُ لِكُلِّ مُسْلِينَ Diyor ki, taun ve taun hastalığı her Müslüman için şehadettir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyor biz taunu biliriz. Yani nedir? Bulaşıcı hastalıktır. Çaresi olmayan veba gibi. Ta'an nedir diyor Cinlerinizin, cinlerin kardeşlerinizi şehit etmesidir diyor. Kendisi böyle bir hastalıktan vefat etmiş. Allah kendisine rahmet etsin ve şehitlerden yazsın inşallah. Hatta kendisiyle alakalı olarak Ebu Uves'in Mali'ye bir gün Eyüp Sıhtiyani'den sorduğunda Malik diyor ki ben haç ettiğimde onunla karşılaşmıştım. Bir gün Allah Resulü'nden bir hadis zikrediyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan hadis zikrederken ağladı Ve her onu Resulullah'tan hadis naklederken gördüğümde, şahit olduğumda peygamberi öyle tazim ettiğini, öyle sevdiğini, öyle yücelttiğini gördüm ki her onun adından bahsettiğinde gözleri doluyordu. Ben onun Allah'tan korktuğunu gördüm peygamber hakkında ve diyor ondan birçok hadisi bundan sonra yazdım diye ne yapmıştır? Kendisi onu övecek sözlerde bulunmuştur kardeşlerim. Tabi hadisin manasına ve hadisin manası içerisinde var olan fıkıhlara Gelecek olursak e, bu öncelikli olarak şunu göstereyim. Birçok hadisten alınacak ibret var, ders var, delil var. Bir tanesi unutkanlık Ademoğluna has bir durumdur. Yani unutkanlık ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Adem Adem unuttu zürriyeti de unutacaktır bunun için. Zaten bizim birçok alışkanlığımız babamızdan geliyor. Genlerimizde var. Mesela tembelliği seviyoruz. Cennetten çıkmış çünkü anamızla babamızla. E biliyorsunuz cennet öyle çalışmanın, böyle koşturmacanın olduğu bir yer değil. E i̇ster istemez böyle bazı hasletler var, unutmak gibi. Babamız unuttu. Neyi unuttu? Yasak meyveyi unuttu. Yaklaşmaması gerektiğini unuttu. Babamız isyan etti. Bizde de isyan gibi bir esas var. Birçok kıyas yapılabilir bunun üzerine. E bu açıkça gösteriyor ki peygamber dahi olsa, salih dahi olsa, veli dahi olsa, Allah yakın insanlardan da olsa Celle Celaluhu'ya kesinlikle ve kesinlikle unutmak İnsanoğlu için var olan geçerli bir kaderdir kardeşlerim. Ee, tabii Allah Resulü aleyhissalatü vesselam unutturulmuştur. Başka bir hadiste dediği gibi ben unutmam, bana unutturulur demiştir. Nedendir? Ümmete bir örnek teşkil etmesi içindir. Bu şekilde ifade edilmiştir. Allah Resulü bir gün iki rekat kılmıştır. Dört rekatlık namazı. Ve ardından e, onu o Zul Yedeyn denen şahıs, İki el sahibi demektir. Bu bir lakap, bu bir sıfat. Ee, i̇ki el sahibi denen o şahıs, o sahabe peygamberi uyarıyor. Yani namaz mı kısaldı ey Allah'ın Resulü? Demiyor sen unuttun, yanlış kıldırdın, hata ettin. Belki diyor namaz kısaltıldı. Çünkü o peygamber vahiy geldiği için kendisine. Allah Resulü ben diyor, yani zülyeden doğru mu söylüyor deyince sahabe tasdik ediyorlar. Konuşuyorlar aralarında. Burada bu bapta bunu çok fazla irdelemiş alimler. Yani konuşmak Namazı ne şekilde bozar? Şimdi biz Abdullah İbni Mesut radiyallahu anhudan gelen Müslüm'ün sahinde rivayet ettiği hadisle biliyoruz ki namazla konuşmak nehyedilmiş bir iş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ayet var. Namaz sizin için bir iştigaldir. Onda e, dünya kelamı yapılmasın diye. Allah subhanahu wa ta'ala bu hükmü daha önceden konuşuyorlarken, selamlaşıyorlarken daha sonradan bunu ne yapmıştır? Allah subhanahu wa ta'ala yasaklamıştır. Ama biz biliyoruz ki imam mesela hata ettiğinde subhanallah diyerek, Allah'ı zikrederek bu tarz Sesli konuşmalarla beraber imamı ne yaparız? Hatasından uyarabiliriz. Dolayısıyla burada önümüze çıkan mana sonuç ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam unutmuştu. Unuttuktan sonra biri subhanallah dememiş, uyarmamış, konuşmamış. Namaz bittikten, namaza selam verip çıkıldıktan sonra kendi aralarında konuşmuşlardır. Eğer namazdan çıkmak... Ve namazda bazen namazı düzeltmek için konuşmak eğer namazı idi peygamber dört rekat kılardı. Ne yaptı peki? İki rekatı geçerli saydı üzerine iki daha ekledi. Sonunda da ne yaptı kardeşler? Seyf secdesi yaptı. Burada tabi uzun uzun çok uzun ihtilaflar getirmiş. Malik'in mezhebini takip eden Şafi'nin mezhebini takip eden fakihle Her birinin kendi aralarında ihtilafları var. Ama bunlar özet olarak dediğimiz gibi bu hadisten yorumlar çıkarmışlar. Allah en doğrusunu bilmekle beraber bizim katımızdaki racik görüşte böyle bir durumda namazın batıl olmadığı kalan kısmından devam edilip tamamlanıp namazın sonunda da bir secdesinin yapılmasıdır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öylesin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. Ve afiyet davanenil hamdülillahi rabbil alamin Subhaneke Allahümme ve elhamdik. Eşhedü en la ilahe illa en testağfurke ve turbiylek.